İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzal. Günaydın. Günaydın Ömer. Günaydın herkes. Günaydın İzal Bey. Nasılsınız? Günaydın Can. Sağ ol. Ol, çok iyiyim Biz de Bombay biz. eyvah be evet. iyi bir benzetme olmadı peki. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, nedir karikatürlerimiz ne üzerine odaklanıyoruz bugün? Yani geç, geçen hafta bolcağına e, şeyi konuşmuştuk Dünya Kupası. Evet. E, biz konuşurken e, bayağı da hareketli ve hararetli anlar yaşıyorduk örneğin Çorlu'daki tren kazası işte kabinenin akşam açıklanması geçen hafta pazartesiden söz ediyorum piyasaların sarsılması Soma davasında sona gelinmesi işte 15 Temmuz anmaları bir de kedicikler olayı falan hı hı. Ee, Avrupa kısa kısasında ise Trump rüzgarı esiyordu ee, önce NATO toplantısı ardından işte İngiltere' ziyareti söz ettiniz sizler sabah evet. ee, sonra da bugün Helsinki'de buluşuyor galiba Putin'le ee, Trump. Dolayısıyla yabancı karikatürler, e, karikatürcüler kalemlerini hep Trump için sivrettiler diyeceğim. Bizdeki kalem uçları ise anlayamadım daha doğrusu anladım fakat e, işte çok anlandırılamayan bir sessizlik içindeydi. Bu durumu en güzel e, bizim e, karikatür ustamız Stan Oral özetledi sanıyorum. T24'te bu yayınlanan karikatüründe. Ee, i̇lk karikatür olarak onu anlatmak istiyorum. Başını öne doğru eğilmiş, Hatta böyle biraz e, eğilip üzülmüş bir kişi görüyoruz. Bu, bu kişi e, takım elbise giyiyor ama kravat takmamış. Demek ki devlet memuru değil. Gazeteci de değil çünkü başka referansları vardır Yani Kalem koyar kulağının arkasına. Gazete, e, Gazeteciye gazeteden bir şapka yapar koyar. E, herhalde e, Sıradan bir vatandaş, okumuş bir vatandaş çünkü işte elinde bir kitap var ya da defter var. Yanında da şöyle yazmış e, Tanoral, sessizlik başka, susmak başka. Biri saygıdan, biri kaygıdan. Evet. Şimdi, e, evet yani Tanoral'ın bu yorumu aslında... E, onu bütünleyen Gırgır Takım Adaları diye adlandırdığımız o haftalık mizah dergileri grubu vardı. İçlerinden sadece ikisi kaldı şu anda hayatta. E, Leman'da mesela geçen hafta çıkan Leman'ın kapağı e, çuf çuf çuf diye yağmur altında yol almakta bir tren var. E, bunu e, karikatın üzerinde de kazadan bir dakika önce yazıyor. E, trenin penceresinin birinden... E, Uzunca bir konuşma balonu çıkıyor. Ama bu konuşma balonu boş. Neden boş olduğunu e, karikatürün üzerindeki açıklama notundan anlıyoruz. Parantezde, ee, evet. Evet, evet. Yazdık, sildik, yazdık, sildik. İçimiz el vermedi. Balonu siz doldurun. temanın yani, bu sessizliği de saygıdandır deyip e, susmanız gerekiyor herhalde. Bilmiyorum. Evet. Ee, haydari Müstehar adıyla yazıp çizen e, Haydar Işık e, karikatürü bu imza attığı için söyleyebilirim e, bir e, ikinci dergi de uygusuz onun e, 12 Temmuz tarihi kaba e, biraz daha komik karikatürde gençten bir çift görüyoruz evde oturuyorlar Daha doğrusu adam oturuyor kadın e, arkasında ayakta ellerini omuzuna koymuş e, biraz böyle e, Anlayışlı bir ifadeyle bakıyor e, adam ise Bezgin şöyle diyor, en azından Milli Eğitim Bakanımız iyi gibi sanki, değil mi diyor, onay bekliyor. <gülüyor> genç kadın yine böyle müşfik anlayışlarıyla genç adını, adanın omuzlarında böyle, e, hadi gel artık bir hava alalım, yeter diyor. <gülüyor> Bilgisayarın başından kaldırmak istiyor haberlerin evet. değil mi? Evet. <gülüyor> yani aslında bu da dolaylı bir sessizlik mesajı gibi evet. algıladım ben. Evet, evet. Evet. <gülüyor> e, sessizlik demişken bu defa sizin de çok iyi tanıdığınız açık radyo dinleyicilerinin bildikleri bir kişi Beysun Gökçin. 10 parmağında 10 marifet karikatürcü aynı zamanda fotoğrafçı, heykeltıraş denizci ne derseniz deyip fikirli bir tembel benim için. <gülüyor> e, e, kedileri konuşturmuş, insanları değil. O naif böyle hızlı, özensiz gibi görünen bir yetkin çizgisi var onun. Şimdi... E, At kedi, e, kara kedi diyor ki, farkında mısın? Tutuklanabiliriz. Kara kedinin cevabı şöyle: Bize kadar gelmez bence. E, ya yani bu hayvanları <gülüyor> koruşturmak, e, karikatürcülerin e, çok sıklıkla başvurdukları bir yöntem. Hatırlayacaksın e, öne e, İsmail Gülkeç, e, Randıki yapar Evet, antropofonik he. bir e, karikatür şekli bu A, hayvanlar alemi vardı hayvanlar alemi ve entelektüel ayısı vardı kızılırdı insanları çokça evet e, şimdi ben bu e, Beysun'un karikatürünü gördükten sonra işte sadife bak ki instagramda birdenbire karşıma Leo Kullum diye e, bir amerikalı New Yorker'ın karikatür Yorker karikatüristi vardı e, rahmetli oldu 2010 yılında öldü fakat bir espri makinasıydı Hakikaten bir yani müthiş karikatürleri vardı. Hatta New Yorker dergisinin sanıyorum 2001 yani 9 şey 11 Eylül 2001'den sonraki ilk o konuyla ilgili esprisini yapan ambargoyu denen karikatür evet, oydu. Hatırladım ben de evet. O karikatürü daha ileride bir anlatırız yani evet, karikatür evet. ceket giymiş neyse. Eee <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada da e, o e, antropomorfik e, şeyi o da kullanmış e, bu karikatüne tam Yusuf Gökçin'in üstüne geldi e, iş adamı e, kıyafetlerine dövünmüş iki tane köpek görüyoruz bunlar e, bir barın tezgahında baş başa konuşuyorlar bakışları son derece şeytani biri diğerine diyor ki ya başarılı olmak yetmez aynı zamanda kediler de başarısız olmalı. Evet. Çok bütünlediği için eski bir evet. karikatür olmasına rağmen ve tesadüf işte kaderin zilvesi karşıma çıktı ee, Be Beysun'un karikatürüyle bunu birleştirdim Evet son karikatüre geçeyim bu tabi olmazsa olmazımız Trump evet. ee, Avustralyalı karikatürist Peter Lewis çizmiş bunu The Newcastle Herald, Herald gazetesi için eee fakat o pronto bu hafta biliyorsunuz şu balon olarak çok çeşitlendi. Yani İngiltere'de bir balon uçurmuşlardı ya. Evet, Trump 8 balonu. metre büyüklüğünde. Evet. Hmm. Fakat aslında Trump balon değil de bir e, bina yıkım eskavatörünün hani yurt dışında daha çok vardır. Amerika'da falan vardır. Evet. Evet, gülle, gülle yıkım güllesi. Bu kelimeyi arıyordum. Böyle bir demir güllü olarak çiz, çizmiş ve çok da yakışmış Trump'a böyle güllü olarak çizilmiş. Yani kırmızı bir de uzun kravat boru gibi büzülen bir ağız değil mi? Evet. Yani, ve NATO toplantısının yapıldığı odaya gümbür diye böyle e, dalıyor. Daha doğrusu duvarı delerek yıkarak dalıyor. Tereza May ve diğerleri böyle şaşkın bakıyorlar. Ee, enteresan olan iş makinesinin kumanda bölümünde ise tanıdık bir sima var değil mi? Gö görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz. Evet görebiliyoruz. Vladimir Vladimirovich Putin. <gülüyor> evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani ne demek istediyse, işte e, Peter, e, Peter Lewis. Peter <gülüyor> E şeyi söyleyeceğim ben de O zaman bir yeni gelenek de Oluşturmaya başlıyoruz galiba e, Fotoğraflarla Karikatür sanatına ben de Bir minik katkıda bulunmak istiyorum Harika e, Bu Finlandiya'da buluşuyorlar Donald Trump'la e, Vladimir Putin Bugün Evet. Karşılama şahane bir Karşılama pankartı gördüm Hem de bizim medyadan Helsingin Sanomat gazetesi en önemli gazetelerinden biri ve Bay Başkan Özgür basın ülkesine hoş geldin. Hoş geldiniz diyorlar ikisine birden. Güzel. Böyle bir kocaman pankart atmışlar. Common Dreams'de gördüm onu ben de bu sabah. İyi bir karikatür olabilir. E, olmuş zaten. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar. İyi Görüşmek, üzere ediyorum. Ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal. İzel ile Haftanın Karikatürleri.